Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 16. sunu sunacağız inşallah. Bugünkü alt başlık İslam'ın yeryüzüne hakimiyeti insanlığın yeniden diriltilmesidir. Bugünkü alt başlığımız bu. İslam'ın yeryüzüne hakimiyeti insanlığın yeniden diriltmesidir. Bundan önceki bölümlerde Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırmaktan söz ettik. Allah'ın kitabını okuyacak Müslümanlar ile ayetler arasındaki engelleri anlattık. İslam'ın yeryüzüne hakimiyetini sağlamak Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırmaktır. Temelde budur. İslam'ın yeryüzüne hakimiyetini sağlamak Nedir dediğimiz zaman, cevap kısa ve öz. Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırmaktır. Veya Allah'ın gönderdiği ayetlerle insanlar arasındaki engelleri kaldırmaktır. Diyebiliriz. Müslüman kardeşlerimizin çoğu, İslam'ın yeryüzüne hakimiyetini sağlamayı, dünyanın her tarafında Allah'ın yasalarının uygulanması olarak düşünürler. Bu düşünce özde doğrudur. Ancak anlayışlarda yanlışlıklar ortaya çıkar. Zira anlayışların içinde İslam'ın tüm hükümlerinin yeryüzünde uygulanır hale gelmesini istemek vardır. Halbuki işin özü bu değildir. Çünkü Allah kendisine açıkça İslam tebliğ edilip de kabul etmeyenlere zorla tebliğ veya zorla inanç baskısı yapılmamasını ister. Veya hükümlerinin inanmayanlara zorla hükmedilmesini yasaklar. Yani inanmayanlar Allah'ın hükümlerinden sorumlu değillerdir. Allah insanların ayetlerle aralarına hiçbir engel olmadan muhatap olmasını ister. Birileri ayetleri anlamanın önüne geçebilir. Birleri insanlara ayetleri ulaştırmanın önüne geçebilir. Allah engelleri kaldırın diyor. Engelleri kaldırın ki insanlar özgürce ayetleri okusun, anlasın. Okuyup anladıktan sonra özgür iradeleriyle karar versinler. Kimse onların özgür iradesine karışmasın. İnsan inkar edecekse özgürce etsin. İnsan Allah'ın dinini kabul edecekse özgürce kabul etsin. Diyor Allah ayetlerinde. Müslümanlardan bu ortamı sağlamalarını istiyor. Yani Allah'ın yeryüzünde hakimiyetini sağlamak insanları özgürleştirmektir. Özgürleşen insanlar Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelecekler. Özgürce Düşünecekler, taşınacaklar, karar verecekler. İster kabul edecekler, iman edecekler, isterse kabul etmeyip inkar edecekler. İnkar edenler sorumluluklarını üstlenecekler, iman edenler sorumluluklarını üstlenecekler. Bakın, kurtulacaklar demiyorum. Her iki tarafta, özgür iradesiyle verdiği kararın sorumluluklarını üstlenecek. İman edenler de, inkar edenler de. Yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılın. Çerçevesi içerisinde Müslümanlara verdiği görevin özü bu. İnsanların aklına, muhakemesine baskı yapılmasın. İradesine baskı yapılmasın. Gönderilen ayetleri insanlar rahatça değerlendirebilsin. Rahatça üzerinden mantık kurabilsin ve rahatça iradeleriyle karar vererek reddeye kabul etsin. Her seçimde de insanlar özgür iradeleriyle seçtikleri kararın sorumluluklarını üstleniyor. Müslümanlar da Müslüman olmayanlar da. Allah diyor ki bu ortamı sağlayın. Bu bağlamda düşündüğümüzde Müslümanların diğer insanlara inanmalar için baskı yapmaları ayetlerle insan arasına engel koymaktır. Bakınız çok önemlidir. Mesela bir Müslüman çıkıyor, baskı yapıyor. İnan, inanmak zorundasın diye baskı yapıyor. Herhalde. Arkadaştır baskı yapar, akrabadır baskı yapar, iş yerinde patrondur baskı yapar, amirdir baskı yapar, devlettir baskı yapar, toplumda egemen bir güçtür. Müslümanlar baskı yapar fark etmiyor. Allah diyor ki bu baskı ayetlerle insan arasına engeldir. Engel koymaktır. Bazı Müslümanlar insanların inanması için baskı yaparak iyilik yaptığını sanır. Yani bizler onun kötülüğü için baskı yapmıyoruz. Cehenneme gidecek. En iyisi cennete gitsin. Onun için iman etsin derler. Bu iyi bir şeydir derler. İyilik yaptığını sanırlar. Kötülüğe zorlamak nasıl insana baskı kurarak zulüm yapmaksa İyiliğe de zorlamak, insana baskı kurarak zulüm yapmaktır. İşin özünde Allah'ın ayetinde bu yatar. Siz bir insana iyilik için de baskı yaparsanız, zorlarsanız bu da zulümdür. Çünkü insan imtihan içindedir. İyiyi veya kötüyü seçerek imtihan oluyor. Baskı yapamaz. Özellikle hidayet konusunda asla baskı yapılamaz. Elbette dini yaşama konusunda da insana baskı yap yetkisi verilmemiştir. Hidayet olgusu öncelikle insanın özgür olmasını esas alır. İnsan özgürce Allah'ın ne istediğini anlayacak, sonra hidayeti talep edecektir. Talep edilen hidayete de Allah cevap verecektir. Hidayetin talebi, talebe cevap konusunda insan da Allah da Özgürdür. Yani bir insanın hidayeti talep etmesi özgürlük içerisindedir. Allah'ın da bu talebe hidayetiyle cevap vermesi Allah'ın özgürlüğüdür. Dilerse verir, dilerse vermez. İnsan da dilerse talep eder, dilerse etmez. Talep etmezse de sorumluluk üstlenir, talep ederse de sorumluluk üstlenir. Biraz önce ne demiştik? Müslüman olan da sorumluluk üstlenir, Müslüman olmayan da sorumluluk üstlenir. Hidayete talep eden kişi ne diyor? Ya Rabbi ben sana inandım, senin yoluna girerek senin yüklediğin bütün mükellefiyetlerin sorumluluğunu yükleniyorum, üstleniyorum diye talepte bulunur. Öbürkü de inanmayan da, talep etmeyen de ben böyle bir sorumluluk altına girmem der ve Allah'ın dünyaya insanı gönderme noktasındaki temel hükmü çerçevesinde Rabbini inkârdan, Rabbin yolunu inkârdan, hidayeti redden sorumluluk istemiş. Hidayeti talep eden insan ve hidayete cevap verecek Allah özgürdür. Kimse her ikisine de hüküm koyamaz. Özgürlüklerini kaldıramaz. İnsan özgürce Allah'ın ne istediğini anlayacak sonra Hidayeti talep edecektir. Talep edilen hidayete de Allah cevap verecektir. Hidayetin talebi, talebe cevap konusunda insan da Allah'ta özgür. Kimse bu konuda baskıcı bir anlayışa sahip olamaz. Mesela, hiçbir Müslüman insan hidayeti talep ederse, Allah mutlaka hidayet eder diyemez. Böyle bir iddiada bulunamaz. Allah adına konuşamaz. Allah'ı bu noktada şey altında bırakamaz. Töhmet altında, rafın gelişiyle bırakamaz. Müslümanlar Allah'ın yetkisine, iradesine karışamaz. Aynı zamanda Müslümanlar insanların da yetkisine, iradesine karışamaz. İmtihanın sırrı buradadır. İnsanlar baskı, zulüm altında hidayet edemezler. Veya insanlar baskı, zulüm altında hidayetten uzaklaştırılamazlar. Müslümanlar, İslam'ı hakim kılacağız diye baskı yaparlarsa, ortaya inanmadıkları halde inanıyoruz diyen münafıklar çıkar. Baskı, münafıklığı, ifakı doğurur. Münafıklık ise, insan tipleri arasında en tehlikeli olanıdır. Allah'ın saydığı o mümin, kafir, münafık tabirler içerisinde, Münafık, insan tip olarak en tehlikeli olandır. İster işlerinde kötülük olsun, ister olmasın bir kimse münafık konumuna düşerse, Müslümanlar açısından en büyük tehlikedir. Baskı altında Müslüman olduğunu söyleyen ama inanmayanlardan işlerinde kötülük olmayanlar, Müslümanların yaşamına karışarak ihlassız yani samimiyetsiz bir toplum oluşmasını sağlar. Şimdi zaten inanmıyor. Niye samim olsun ki? Göstermelik dinin ritüellerini yapar. Söylenlerini söyler. Geçmişte Müslümanların iktidar olduğu dönemlerde bu tür gelişmeler olmuştur. Müslümanlar bize zarar vermesin diye Müslüman olmadıkları halde Müslüman olduk diyenler olmuştur. Onların inanmadan yaşadıkları Müslümanlık düşüncelerine, hayallerine, sözlerine Yaşamlarına yansımıştır. Bu nedenle biliyorsunuz Allah ayet göndererek iman ettik demeyin, teslim olduk demiştir. Genellikle farklı kültürlerden, ırklardan Müslüman olan toplumlar iktidarların baskısından kurtulmak isteyerek bu yöne sapmışlardır. Ülkemizdeki Türk kökenli Alevi toplumların yapılanması bu şekilde olmuştur. Farsların Şia kökeni Mezopotamya'daki yani Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin topraklarındaki Arapların Alevi kökenleri böyle oluşmuştur. Ne yazık ki Müslümanların Medine'de kurduğu devlet yeryüzüne yayıldıkça bu tür gelişmeler hep ola gelmiştir. Allah Nas Suresinin 106. ayetinde Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse kalbi iman ile dolu olduğu halde zorlanan başka. Fakat kim kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır, onlar için büyük bir azap vardır demektedir. Ayetin anlamına baktığımızda, bir kimse imandayken, küfre saptırılmak üzere, baskıya zorlanmışsa, onun inkar etmesi bir şey ifade etmez. Aynı şekilde iman etmesi için insana baskı yapılırsa, onun iman etmesi de bir şey ifade etmez. Her iki halde de baskı yapan, insan iradesine baskı yapmıştır. Baskı yaptığı için zalimdir. İslam'ın yeryüzüne hakimiyeti baskı yaparak olmaz. Zalimlikle, zulümle İslam yeryüzüne hakim kılınmaz. Kılınmaz. Allah bunu kitabında yasaklamıştır. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın amacı, yeryüzünden baskıyı, zulmü ortadan kaldırmaktır. İslam, barış, esenlik anlamındadır. Bu özü geçmişteki bölümlerde defalarca tekrarladık. Barış ve esenlik dini olan Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak, barışı esenliği getirmektir. Barış ve esenlik insanın özgürleştirilmesiyle sağlanır. Özgür insanlar birbirini özgürleştirdikçe yeryüzüne barış, esenlik gelir. Savaş insan iradesine baskıdır. Çünkü savaş düşüncesi güce dayalıdır. İnsan gücüyle savaşarak karşısındakini ya öldürür, ya esir alır, ya da yaşamına zorlar. İslam dininin savaşa bakış tarzı asla saldırgan, ketihler peşinde koşan, ülkeleri zapt edip insanlarını Köle alan bir tarz değildir. Aksine ülkeleri baskılayan, insanları köleleştiren, düzenlere karşı barışı sağlamak için İslam savaşı emreder. Baskı gören toplumların çağrıları üzerine Müslümanlar onları kurtarıp inançlarını istedikleri gibi yaşamalar için savaşır. İnançlarının İslam olup olmaması önemli değildir. Hristiyanlar, Yahudiler, Putpelestler veya Budistler şu bu hiç önemli değildir. Bir toplum zulüm görüyorsa ve Müslümanları özgürleştirmeleri için kendilerini çağırıyorsa Müslümanlar oraya gider savaşır. Bu konuda ayet var biliyorsunuz. İnsanın insana kulluğu olarak tabir edilen yaklaşım insanın başka insanların aklına, mantığına, iradesine, yaşamına egemen olmasıdır. Yani kula kulluktan ne anlıyoruz? sorusunun karşılığında cevap basittir aslında. Bir insan, diğer insanın veya insanların aklına, mantığına, iradesine, yaşamına egemen olur. O zaman egemenlik altındaki insanlar o insana kul olmuş olur. Kula kulluk yapmış olur. Bir kulun aklına, bir kulun mantığına, bir kulun iradesine ve yaşamına teslim olmuş olurlar. Buna Allah kula kulluk diyor. Günümüz düzenleri eğitimleriyle, yasalarıyla insanların aklına, mantığına, iradesine, yaşamına karışırlar. Müslümanların kurduğu devletlerde kurulan metreseler de aynı şekilde aklı, mantığı, iradeyi, yaşamı etkileyen, iradesi altına alan yapılanmalar oluşturmuşlardır. Dinin özü olan aklın, mantığın, iradenin, yaşamın özgürleştirilmesi ne yazık ki başarılamamıştır. Hz. Muhammed'in Medine'de oluşturduğu devlet içinde toplum oluşturan Müslümanlar, Yahudiler, putperes özgürce yaşarlarken sonradan özgürlükler ortadan kaldırılmıştır. Kaldırılan her türlü özgürlük, baskıyı, zulmü ortaya çıkarmış, özgürlük alanlarını yok eden her düşünce Allah ile insan arasına, ayetlerle insan arasına girmiştir. Aileler çocuklarını Özgür yetiştirmeleri gerekirken aile yapısı çerçevesinde sıkı aile kurallarıyla yetiştirmişler. Çevre insanların özgürlüğünü esas alacakken çevre baskısını öne çıkaran çevre kuralları oluşturmuşlar. Müslüman dediğin böyle yapmaz veya insan dediğin böyle yapmaz başlığı altında kültürümüzde sıralanan düşünceleri gözden geçirmemiz bu noktada neler yapıldığını görmeye yeter. Yani, bir başlık attık. Müslüman dediğin böyle yapmaz. Veya insan dediğin böyle yapmaz. Başlığı attık. Bunlarla neler söylenmiştir, neler yapılmaz demiştir bu toplum, bu çevre, bu insanlar diye alt alta sıraladığımız zaman ne çıkar karşımıza? İnsanların özgürlüğüne karışmak çıkar ve karışılan şeylerde Allah'a ait hükümler değildir. O insanların kendi hükümleridir. Müslüman dediğinle Müslümanları, insan dediğinle bütün insanları bağlayıcı kurallar geliştiren toplumlar sanki el birlik etmişçesine insanın özgürlüğüne müdahale etmişlerdir. Günümüzde oluşan çağdaş düzenler olan kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, demokrasi, cumhuriyet gibi düzenler özgürlükleri sağlamak üzere dünya oluşmuşlardır baktığımız zaman tarihlerine. Kapitalizmin çıkışı, liberalizmin çıkışı, sosyalizmin çıkışı, demokrasinin çıkışı, cumhuriyet düzenlerinin çıkışı, güya özgürlükleri sağlamak üzere oluşmuştur. Denilse de ortaçağ düzenlerinden daha kuralcı, daha baskıcı düzenler haline gelmişlerdir. Özellikle kapitalizmin ana hedefi olan çıkar sağlamak düşüncesi, sadık tüketim toplumu oluşturmak için insan aklına, mantığına, iradesine, yaşamına akla gelmez baskılar kurmuştur. Neyle? Reklamlarla, neyle? Medya aracılığıyla, neyle? Yaşam anlayışıyla. Elbette hiç kimsenin beynine silah dayamamışlardır. Ancak düzenlerin eğitimleri, reklamasyon sistemleri insanları tüketim kölesi haline getirmiştir. Tüketim kölesi. Ülkemizde kurulan Cumhuriyet rejimi kuruluşundan itibaren itibaren insanlarını Batı tipinde insan normuna sokmak için her türlü baskıyı yapmıştır. Cumhuriyet düzeninin yaptığı tarih, yasa, düzen, düşünce dayatmaları, ülkede yetişen insanların özgürlüğünü kaybetmesine neden olmuştur. Özellikle eğitim düzenlerinin yapılandırılmasındaki beyin yıkama metoduyla, ülkede yetiştirilen nesiller, batı tipinin dışında düşünemez, algılayamaz, yaşayamaz hale gelmişlerdir. 10 yılda 15 milyon genç yarattık diyen düşüncenin nasıl bir gençlik yarattığını düşünürsek istiklal savaşını veren düşüncenin özünden sapmış, Batı'ya hayranlığıyla serhoş olmuş, Batı'yı kendine önder kabul ederek tamamıyla Batı'nın peşine düşmüş olarak yetişen bir gençlik görüyoruz. Batı'nın her dediğine doğru diyen insan tipinin doğru insan olduğunu düşünmek zor. Ülkesini işgal eden savaş sonrası ülkesinin yeraltı-yerüstü zenginliklerine sahip çıkan, kendi düzenlerini kültürlerini dayatan batının çıkarcılığını anlayamayan gençlik özgürlükten söz edemez. Aklı, mantığı, iradesi, yaşamı batının kontrolüne geçmiştir. Bunu başaran yönetimlerin kurtuluştan söz etmesi ise manidardır. Neyden, nelerden kurtuldukları üzerinde ciddi araştırmalar yapılmalıdır. Bir düzenin sorgulanamaz, değiştirilemez ilkelerinin, yasalarının olması, insan aklına, mantığına, iradesine yapılan en büyük baskıdır. Duygusal yaptırımlarla zorlanan bu tür baskılar, bütün nesilleri düzenin kuruluş felsefesi doğrultusunda baskılamak, beyinleri yıkamak, normla belirlenmiş insan üretmek olarak ortaya çıkar. Halbuki her insan kendi çağının gereklerine göre kendi aklını mantığını madresini kullanmak hakkına sahiptir. Aynı şekilde kendi yaşamını yaşamak hakkına sahiptir. Bugün kemalizm dışında düşünmenin yasaklandığı ortamın özgür ortam olduğu iddia edilemez. Halbuki kemalizm olarak dayatılan düzen bir Dünya Savaşı arkasındaki zor şartların oluşturduğu bir düşünce tarzıdır aradan yüz yıla yakın zaman geçmiş olmasına rağmen, ülke insanlarının hala aynı noktada beyinlerinin yıkanması, aksine düşüncelerin önüne engel konulması, akla, mantığa, iradeye yapılan baskıdan başka bir şey değildir. Bugün insanlar şunu deme hakkına sahip değillerdir. O günden bugüne yüz yıla yakın bir zaman geçti. Bilim ilerledi, kültürler gelişti. Akıl, Mantık irade farklı noktalara geldi. Biz kendi zamanımızın değerlerine, şartlarına göre yeniden düzen oluşturmak zorundayız dese yer yerinden oynar. Günün aklı, mantığı, iradesi yaşamı 90 yıl öncesine köle kılınır. Böyle bir olguyu çağdaşlık, modernlik, devrimcilik olarak sunmak olası bir şey değildir. Ne var ki günümüz kemalistleri böyle bir olguyu Çağdaşlık, modernlik, devrimcilik olarak vurgulamaktadırlar ki akla zarardır. Resul devrinden bu yana gelişen değerler Allah ile insanlar arasında engel oluşturmaktadır. Biz Müslümanlar olarak baktığımız zaman tarihe Resul devrinden bu yana gelişen bazı değerler Allah ile insanlar arasında engel oluşturmaktadır. Yani Allah ile insan arasında girmektedir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Dünyevileşmek, insanın dünya yaşamını asıl kabul etmesiyle başlıyor. Dünya yaşamını asıl kabul eden insan, dünyada varlıklar edinmeyi, dünyaya sahiplenmeyi öne çıkarır. Sahiplenme isteği sadece kendi yaşamıyla ilgili değildir. İstekteki arzular, hırs, insanları kendi yaşamlarından sonraki zamanlarda bağlayacak şekilde dünyaya bağlar. Böylece bütün hayatı dünyayı kazanmak adına harcar. Kendisi için, çocuklar için, torunlar için kazanmak, kazanmak, kazanmak adına hayatını tamamıyla harcamaya doğru bir adım atar. Dünyevileşmeyi sadece dünya malı kazanmak olarak algılarsak yanlış olur. Müslüman veya Müslümanlık adına yeryüzünde insanlara baskı yapmak, baskıcı toplumsal kurallar oluşturmak da birleşmektir. Dikkatinizi çekiyorum. Müslümanlık adına yeryüzünde insanlara baskı yapmak, baskıcı toplumsal kurallar oluşturmak da dünyevileşmektir. İnsan aklının ürettiği bütün değerleri İslam'dan saymak da dünyevileşmektir. mezhepçilik oluşturmak, insanların ürettiği usul esaslarını İslam'dan sayıp dayatmak, Müslümanların iştahatlarını Dinden sayarak insanların aklına, mantığına, iradesine, yaşamına dayatmak dünya birleşmenin başka açılımlarıdır. Biz sadece para kazanmayı veya sadece dünyada mal mülk kazanmayı dünya birleşmek sayarız. Hayır öyle bir şey yok. Dünya birleşmek çok geniş anlamda. İnsan aklının dünyaya ait verdiği kararların tümünü dinden sayması da dünya Yani dini dünyevileştirmektir. Dikkatimi çekiyorum. Allah'ın gönderdiği ayetleri dünyevileştirmektir. Tarihimizde oluşan mezhepçilik, tarikatçılık, cemaatçilik anlayışları dünyevileşmenin uzantılarıdır. Halbuki özellikle tarikatlar yaptıkları işin uhrevileşme olduğunu düşünürler. Ama işin aslı bu değildir. Tarikatçılık dünyevileşmekten ibaret. Dünyevileşen her şey Allah ile insan arasına girer. Allah'ın ayetleri ile insan arasına girer. Böylece mezhebin, tarikatın, cemaatın insana egemen olduğu anlayışlarda insan özgür değildir. İnsanların özgürlüğünü kaybettiren her şey dünyeviliktir. Dikkatinizi çekiyorum. Çünkü bazı insanlar, bazı insanları kendilerine köle kılarak dünyada çıkar sağlarlar. Bu dünyevileşmekten ibarettir. Bugün mezhepçilik, insanların aklına, mantığına, iradesine egemen olup onları kendisine köle kılıyor mu? Cevabımız evetse, bugün tarikatçılık, insan aklına, mantığına, iradesine egemen olarak insanları kendisine köle kılıyor mu? Cevabımız evetse, bugün cemaatçılık insanların aklına, mantığına, iradesine, egemen olarak insanları kendine köle kılıyor mu? Cevap evetse, bütün bunları oluşturmak, bütün bu oluşumlardan bir çıkar sağlamak düşüncesinde olan ve Dünyada kendi egemenliklerini bu şekilde sürdürmek isteyen insanlar vardır ki, o zaman onlar dünyalarını kazanmaktadır. Dünya birleşmektedirler. Halbuki Allah'a dinlemiş olsalardı, hiçbir zaman insanların aklına, mantığına, iradesine egemen olmaya kalkmazlardı. Çünkü Allah kulun kullara itaatini, kulun kullara köle olmasını yasaklamıştır. La ilahe illallah diyoruz. İnsan üzerinde Allah'tan başka hükümran olmayacak. Böyle inanacağız. Hiçbir insan üzerinde. İnsanla Allah arasına bu anlayışlar girmiştir. İnsanla Allah arasında giren her anlayış dünyevileşmektir. Dünyevi kaygılardır. İslam'ı yeryüzüne hakim kılarak insanları mesajçilik, tarikatçılık, cemaatçılık anlayışından kurtarmak gerekir. İslam'ın yeryüzüne hakimiyeti dediğimiz zaman Allah'la insanlar arasına giren, Allah'ın ayetleriyle insanlar arasına giren her türlü anlayışı ortadan kaldırmak düşüncesi temeldir. Bu temele göre hareket ettiğimiz zaman bugün mezhepçilik Allah ile insanlar arasına giriyor mu? Evet. Allah ile ayetler arasına giriyor mu? Evet. Tarikatçılık Allah ile insanlar arasına giriyor mu? Evet. Allah'ın ayetleriyle insanlar arasına giriyor mu? Evet. Bugün cemaatçilik anlayışı Allah ile insan arasına giriyor mu? Evet. Allah'ın ayetleriyle insanlar insan arasına giriyor mu? Evet. Öyleyse yeryüzünde İslam'a hakim kılacak kişi bu anlayışları yeryüzünden kaldırması gerekir ki yeryüzüne İslam hakim olsun. Çünkü yeryüzüne İslam'ın hakim olması demek Allah'ın ayetleriyle insanlar arasındaki engelleri kaldırmaktır. Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırmaktır. Başta öyle dedik. Taassup dediğimiz şey yani insan aklının, mantığının, iradesinin, gözlerinin, yaşamının körleşmesi. Belirli bir noktada ısrar eden hale gelmesidir. Taassup. Nedir? Mantık duruyor. Akıl duruyor. irade duruyor. Gözler belli bir yaşamın içerisinde körleşiyor. Belli bir noktada ısrar eder hale geliyor. Buna taassup diyoruz. Bu tür anlayış, İslam anlayışından uzaktır. Günümüzde Muhafazakarlık olarak nitelenen taassub anlayışı ne yazık ki insanların Allah'a yakınlaşmasını önler. Çünkü taassubun temelinde insan aklı, mantığı, iradesi, yaşamı bir düşünceye, bir yaşama, bir döneme köle kılınır. İnsan köle olduğu yerden kendini kurtaramaz. Dilimize Arapçadan geçen taassubun karşılığı Türkçemizde bağnazlık olarak tanımlanır. Bugün Türkçe lügatlara baktığınız zaman taassup eşittir, bağnazlıktır. Bağnazlığın açılımı ise bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, bağnazca davranış, taassup, mutaassıplık, fanatiklik, fanatizm olarak tanımlanır. Bağnazlık, Allah'ın ayetlerinde belirttiği akıl etme kuralına aykırıdır. Çünkü akıl etmek, belli bir yerde sabit olmamak daima daha güzel bir şeyi, daha farklı bir şeyi, daha doğru bir şeyi sürekli akıl etmeye yönelik aklı çalıştırmaktır. Onun için Allah aklı kullanın demiyor. Bunu derken aynı zamanda akıl edin diyor. Akıl etmekle aklı kullanmak arasında fark vardır. Akıl etmeye tabirini çoğu zaman bazı sunumlarda söylemişimdir. İnsan zanlı galibiyle değişik konularda belli bir fikre sahip olur. Allah'ın ayetini dinlerse akıl eder. Der ki, bugüne kadar, şu ana kadar vardığım sonuç bu. Aklımın ürettiği sonuç bu. Mantığımın ürettiği sonuç bu. İrademin ürettiği sonuç bu. Kültürümün ürettiği sonuç bu. Ancak Allah bana diyor ki, akıl et. Daha iyisi gelebilir ileride. Kültürün gelişir. Aklım farklı çalışır hale gelir. Mantığım farklı çalışır hale gelir. İraden daha farklı şeyler görmeye başlar. Daha farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Öyleyse şu anki sonucun üzerinde ısrarcı olma. Yani mutaassıp olma, taassup içinde olma, banaz olma, fanatik olma. Ne at? Akıl et, tutucu olma. Çünkü şu anki durum senin zanlı galibindir. Kesin sonuç değildir. Bir zanlı galipten bir başka zanlı galibi geçebilirsin. Veya kesin sonuca doğru adımlarını atabilirsin. ...belki bir müddet sonra kesin sonucu da bulabilirsin... ...belli olmaz. İşte bugün bilim dünyasında... ...ne yapıyor? Teoriler, teoriler... ...teoriler... ...veya bilimsel bulgular, bilimsel bulgular derken... ...mesela biz ilkokuldayken... ...atom parçalanamaz. Atom bir maddenin... ...en küçük parçasıdır, parçalanamaz. Teorisiyle ortaya çıkıyor... ...sonra atom bombası yapılıyor, parçalanıyor. Bu sefer... ...içindeki başka şeyler parçalanamaz diyor... Şimdiki bilime bakıyoruz, parçalanmalık neredeyse hiçbir şey kalmamış. Mesela, bilimsel bulgular bile kesin değil. Bugün birçok tartışmaya baktığımız zaman ne deniyor? Bizim ülkemiz bilimdeki ve teknikteki gelişmeleri ders kitaplarına aktarmakta çok geç kaldı. Neden diye sorduktan zaman tartışmalarda dünyada bilim ve teknik o kadar çok gelişti ki, biz hala 50 yıl veya 60 yıl veya 100 yıl önceki yazılanları okutuyoruz çocuklarımıza. Halbuki onlar değişeli yıllar oldu. Doğru mu? El Elhak doğru. İşte akıl etmek bu. Allah diyor ki akıl et. Bugünkü vardığın sonuç kesin sonuç olmayabilir. Veya bugünkü vardığın sonuç zannı galipten başkası değildir. O zannı galibin kesinleşinceye kadar sen merdivenlere tırmanmak zorundasın. O zannı galipleri aşağı aşağı sonucu kesin sonuca doğru götürmek zorundasın. İşte akıl etme, Allah'ın ayetine akıl etme kuralı Müslüman'ın asla tahsip içinde olamayacağını, tutucu, fanatik olamayacağını belirten bir ayettir. Zira bağnaz insan, bağlı olduklarına tutkuyla bağlıdır. Akıl etme kuralına bu aykırıdır. Başka şeylere akıl etmez. Tutucu insan, tutkulu insan, fanatiktir. Fanatikliğin gözü kör, kulağı sağırdır, duymaz, kalbi kapalıdır, kitlidir. Beyni yıkanmış gibi tek noktadan hareket eder. Fanatikliğin temelinde tutkuyla bağlı onlanları başkalarına dayatma anlayışı vardır. Böyle olacak. Bu kesin doğrudur. Bunun dışındaki bitmiştir anlayışı vardır. Bu nedenle o baskı, dayatma anlayışı dünyeviliktir. Bu nedenle tasuba, bağnazlığa deriz. İslam'ın dünya yaşamı için söylediklerini kendi tutkularıyla anlayan, anlayışlarını fanatiklik haline getiren taasup içindeki bir Müslüman, dünya birleşmekten başka bir şey yapmamıştır. Halbuki, insan dünyada geçici bir süre yaşayacaktır. Asıl yaşamı ahirettir. Müslümanlar böyle inanmıyor mu? Velhakk. Sorsak hemen herkes böyle inanıyor. Ama sözde dünyada verilen Kısa ömür içinde insan geleceğe hazırlanacaktır. Allah'ın insanları dünyaya göndermesindeki amacı budur. Dünyaya insan gönderilmiştir. Bu insan geleceğe yani ahirete hazırlanmaktadır. Ahirete hazırlanan yani geleceğe hazırlanan insanın dünyaya ait tutkuları olması yanlıştır. Öyle değil mi? Madem ki geleceğe doğru gidiyor, dünyaya ait bir tutkusu olmaması gerekir. Dünyevileşen insanın durumunu şöyle bir örnekle anlatalım. Mesela, siz bir arkadaşın evine üç günlüğüne misafir gidiyorsunuz. Birinci günümüz, hoş bulduk günü olsun. Yani ilk gün işte hoş geldin, hoş bulduk. İkinci günümüz, misafir bulunduğumuz evde yaşama günü olsun. Üçüncü günümüz, misafirlikten ayrılacağımız gün olsun. İnsan yaşamını da aynı şekilde paylaştırabiliriz. Birinci gün, doğumdan akıl sahibi, rüşt sahibi olduğumuz ana kadar, bebeklik, çocukluk, delikanlılık, bu ana kadar geçen dönem. İkinci günümüz, rüşt olduğumuz andan, ölüm gününe kadar geçen dönem. Yani dinden sorumlu olduğumuz dönem. Üçüncü günümüz ise ölüm günümüz olsun. Birinci gün, misafirliğimiz, misafir olduğumuz evde nasıl geçer? özlemle sarılmalar, halden hatırdan sorgulamalar, geçmişten nostaljik paylaşımlar. Henüz yatacağımız oda belli değil. Yataklarımız hazırlanmamış. Misafir olduğumuz için misafir olduğumuz evin konusu, komşusu hoş geldin demeye gelmiş. Eve henüz tam yerleşmemişiz. Böyle bir durumdayızdır. Yani öyle gösterilen yerlere oturmuşuzdur. işte hoş beş Selam, kelam, geçmişten yatlar başlamıştır. Gülücükler dağıtılmaktadır. Ama henüz kalıcı bir şeyimiz yoktur. İkinci güne geçeriz. Kalacağımız oda bellidir. Bizi bir odaya vermişlerdir. Yani evde bir odamız olmuştur. Orası artık bizimdir. Yatağımız bellidir, burada yatıyoruzdur. Yani evde bir yatağımız olmuştur. Eşyalarımızı odamıza yerleştirmişizdir. Yolculuk için giydiğimiz kıyafetleri çıkarmış, normal kıyafetlerimizi giymişizdir. Ev sahipleri evlerinde bize bir yaşam alanı tahsis etmişlerdir. Yaşam alanına egemenliğimiz tesis edilmiştir. Bu oda sizin, oranın egemeni bizizdir. Bu yatak sizin, oranın egemenliğinizdir. Bize o misafirlik anında ikinci gün bütün tahsil edilen yerler bize aittir. Ama biz gerçekte ne o odanın sahibi ne de o yatağın sahibiyizdir. Fakat egemenliğimiz altındadır. Şimdi şöyle düşünelim. Ev sahibi bize oda tayin etse de, evdeki bazı yaşam alanlarını tahsis etse de, de tahsis edilen yerlerde egemen olsak da, bu egemenliklerimiz geçicidir. Normali böyledir. Misafirliğin normali böyle değil mi? Evet. Asıl da eve sahip olan ev sahibidir. Bütün oralara sahip olan ev sahibidir. Biz sadece misafir olduğumuz süre içinde egemenliğimize verilen yerleri kullanma hakkına sahibizdir. Ayrılırken hepsini bırakıp gideceğiz. Ama diyelim ki şöyle oldu. Biz misafir olduğumuzu unuttuk bir an için. Bize verilen egemenliği yanlış anladık. Odaya sahip çıktık. Bize tahsil edilen yaşam alanlarına sahip çıktık. Ev sahiplerinin tüm haklarını gasp ettik. O oda ev sahibine aitti. Yaşam alanları ev sahibine aitti. Bunlara sahip çıktık ve ev sahibinin haklarını gasp ettik. Ev sahibine dedik ki artık bu oda bizim. Sizin girme, çıkma hakkınız yok. Kullandığımız banyo, tuvalet, mutfak, oturma odası içinde dedik ki buralarda biz ait, buraların asıl kullanıcıları biziz. Ev sahipleri bizden izinsiz, egemenlik alanlarımızı kullanamaz hale geldiler. Öyle bir noktaya getirdik. Arsızızız ya, misafir olarak, ev sahibi olduk birdenbire. Hatta daha ileri gittik. Odanın, mutfağının, banyonun, tuvaletin, oturma odasının, giriş holünün kapılarının boyasını beğenmedik. Yeniden boyamaya kalktık. Kullandığımız araç gereçleri beğenmedik, yenilerini alıp yerleştirmeye kalktık. Daha da ileri gittik. Biz gitsek de dedik ev sahibine, Çocuklarımız bizim haklarımıza sahip olacaklar dedik. Yani bu odanın sahibi çocuklarımız, torunlarımız olacak dedik. Bu yatağın sahibi çocuklarımız, torunlarımız olacak dedik. Bu yaşam alanlarımız çocuklarımızın torunlarının olacak. Ev sahiplerini ikinci plana ittik. Söz haklarını elinden aldık. Evdeki yaşam kurallarını değiştirdik. Eve yeni bir düzen getirdik. Misafir olduğumuzu unuttuk. Düşünün. Evinize misafir gelen birileri böyle bir tavır takınsalar ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Evinize üç günlüğüne misafir geldiler. Birinci gün hoş ve çok güzel geçti. İkinci gün ağzdılar Buraları bizim dediler. Sizin onlara tavsiye ettiğiniz alanları. Buraları bizim dediler. Ne yaparsınız? Evinin tüm yaşam kurallarını değiştirdiler. Evde krallıklarını ilan ettiler. Hatta kendileri gittikten sonra bile nesillerinin evdeki haklarını belirlediler. Ne dersiniz? Velihatlar tayin ettiler. Saltanatlar kurdular. Ne dersiniz? İşte bir Müslümanın dünyevileşmesi bu örnekteki gibidir. Misafir geldiği, kısa ömür geçireceği dünyaya hakim olmayı amaçlar. İslam'ın hakimiyeti adı altında kendisi dünyaya hakim olmayı amaçlar. Ümitten sonra da aynı kanunun dediği gibi der. Hani Fransız kralına Alman kralı esir almış. Onu kurtarmak için Alman kralına mektup yazıyor. Ne diyor? Ben şuranın şuranın şuranın şuranın şuranın şuranın sahibiyim. Sen kimsin diyor Alman kralına. Buraların bütün hükümdarı benim diyor. Sen kimsin? Kim oluyorsun da benim dostumu kral olarak oluyorsun? Derhal bırak. Değilse bütün ordularımla gelir. Ülkeni başına yıkarım diyor. O meşhur mektubu görüyorsunuz. Nasıl bir dünya dünyevileşmek? Anlayabiliyor musunuz? Dünya yaşamına ait Allah'ın koyduğu kuralları değiştirir. Allah'ın dünyayı egemenliğine karşı çıkar, kendi egemenliğini ilan eder. Sadece kendisi için değil, çocukları, torunları, gelecek nesiller için bunları yapar. Elbette buna gücü yetenler bunu başarır. Ama gücü yetmeyenler, gücü olmadığı için yapamayanlar, dünyevileşmemiş midir? Ha, bazılarının gücü var, bunları başardı. Peki, gücü olmayanlar, onlar dünyevileşirken, gücü olmayanlar dünyevileşmemiş midir? Elbette, onlar da dünyevileşmişlerdir. Zira onların hayalinde de, ah bir imkanım olsa, ah bir gücüm olsa, ah elime bir fırsat geçse, aynı onlar gibi yapabilsem düşü vardır. Fiili yapamamakla, düş kurmak ilimsiz değildir. dünya birleşme kuralı illaki yapmak değildir. dünya birleşmek inançta, düşüncede, sözde, eylemde hep karşımıza çıkar. benim gücüm yok. onun için yapamıyorum. ama bir güç elime geçse ondan beter yapacağım anlayışı vardır. müslümanların İslam'ı dünyaya hakim kılması demek dünyadaki misafirlik olgusunu hakim kılmasıdır. anlayış olarak temelde. Bu misafirlik kavramını anladınızsa, İslam'ın dünyaya hakim kılması demek, dünyadaki misafirlik olgusuna hakim olmasıdır. Yani, dünyevileşmemektir. Dünyada, efendiliğini ya da krallığını ilan etmemektir. Ancak Müslümanların düşüncelerine baktığımızda, ellerine fırsat geçse, dünyevileşmemeleri mümkün değildir. Bugün Amerika'ya mı kızıyoruz bütün dünyaya diye? Mesela, Müslümanların eline bir fırsat geçse Amerikalılardan beter olacak gibi görünüyor mesela. Saf, temiz kalmaları mümkün değil bu düşüncelerle. Misafirlik olgusu bilgisinde, bilincinde kalmaları mümkün değil. Dünyanın birleşmek duygularında. Müslümanların bugünkü durumu böyle bir tablo çıkarıyor ortaya. İşte bu anlayış Allah ile aramıza girer. Dünyevileşme duygularımız, hayallerimiz Allah ile aramıza girer. Allah'ın ile aramıza girer. Kendini dünyada misafir görmeyen anlayış, ayetleri anlamaktan uzaktır. Cümleyi tekrar ediyorum bakın. Kendini dünyada misafir görmeyen anlayış, ayetleri anlamaktan uzaktır. Siz Mekke'de zengin Müslümanların Medine'ye niye çıplak ayakla geldiğini zannediyorsunuz? Dünyevileşmeyi terk ettiler, misafir olduklarını kabul ettiler ve her şeyini paylaştılar. Sürekli çıplak geldiler. Medine'deki Ensar'ın yapılan kardeşlik akdinde niçin çocuklarına, hanımlarına varasıya kadar mallarını, mülklerini kardeşleriyle paylaştıklarını zannediyorsunuz? Çünkü dünyevileşmeyi terk ettiler, misafirlik kavramına ulaştılar. Bu olguyu ulaştılar. Günümüzde Müslümanların çoğu dünyadaki misafirliklerini sözel olarak belirtiyor. Onlara sorulduğunda biz dünyada misafiriz, bugün var yarın yokuz derler. Sonra eklerler. Dünya malı dünyada kalır derler. Ancak bu sözlerin hiçbiri inanca yaşama aktarılmaz aklıma geldikçe gülerim. Bir zamanlar Isparta'da Müslüman öğrencilere ev arıyoruz. Hani bekarlara çok kolay mutasip yerlerde ev vermiyorlar ya. Gençler bulamıyorlar. Biz de işte halkın içinden insanlar olarak hem destek oluyoruz, hem kefil oluyoruz, hem araya giriyoruz. Bir gün bir Müslüman abimiz var. O zaman biz gençiz. Onun için ona abi diyoruz. Kendimizden büyük 15 yaş. Tanıyoruz. Bir gün yoldan geçerken evini gördüm. Birkaç dairesinde kiralık yazıyor. Kapısında da yazıyor. Mülk Allah'ındır yazıyor. Yani bu mülk Allah'ındır diyor yani. Bu ev onunudur, Allah'ındır diyor. Rahmetli arkadaşım vardı. Beraber mücadele verdiğimiz adı Mustafa. Onu İsmail tanır. Beraber gittik. Dedik ki böyle böyle. Müslüman gençlerimiz var. Onlara bir ev arıyoruz. Borçlarını ödeyemezlerse, kirayı veremezlerse veya verecekleri hasarlara karşılık veya uygunsuz şeylere karşılık biz kefiliz. Siz, biz bunlardan razı değiliz. Çıkarın derseniz çıkarız. Biz de onların arkasında olmayacağız. Ama biz onlara kefiliz. Ne dese beğeniriz. Benim bekarlara verecek evim yok. Abi, bu bekar dediklerin Müslüman öğrenciler. Senin bildiğin o garı kız peşinde dolaşan barda pavlana giden, kafeterya giden, orada burada hayras yapanlar değil. Bunlar ehli namus. Müslüman kişiler. Okula gidecekler, derslerin çalışacaklar, bizim yanımıza gelecekler, sohbetlere katılacaklar. Ben anlamam. Ben bekara vermem. Abi, bu gençler buralarda İslam'ın mücadele verecekler, dersler yapacaklar, insanları getirecekler, biz geleceğiz, sohbetler edeceğiz. Yok kardeşim, hele onları mı yapacaksınız? Ben asla o zaman vermem. İyi ki söylediniz. Abi, senin kapının üstünde ne yazıyor? Ne yazıyor? Mülk Allah'ındır yazıyor. Sen peşinden demişsin ki bu ev er benim değil Allah'ındır demişsin. Biz burada Allah'ın sohbetini, Allah'ın sözünün sohbetini, ayetlerinin sohbetini yapamayacaksak, Müslümanlar burada kalamayacaksa böyle Allah'ın mülküm mü olur? Çıkın evimizden sapıklar dedi. Bitti. Bizimle selamı sabah kesti. Bu anıyı hatırladıkça hep gülerim. Çıktık. Yolda gelirken Mustafa arkadaşımla katıla katıla gülerek geldik. Müslümanların hali bu dedik. Ne yapabiliriz ki? Mülk Allah'ındır sözü, hiçbir inanca yaşama aktarılmaz. İnanca yaşama aktarılan şey, dünyada kazanma hısıdır. Kimi başarır, kimi başaramaz ama hep hayalinde yaşar. Başaranın da başarmayanın da inançları, yaşamları hep aynıdır. Atalar dini, yani geçmişten günümüze gelen bütün dini kültürümüz, duygularımız, yaşamımız, ayetlerle aramızda engeldir. Çünkü geçmişten gelen din kültürümüzün ana dinamiğinde Kur'an'ı kutsallaştırma, rafa kaldırma vardır. Yani elimizdeki musaf kutsaldır, rafa kaldırılır. Kutsallaştırılan Kur'an düşüncesiyle belden aşağı tutulmaz, elde gezdirilmez, ona buna verilmez, abdestsiz okunmaz, hele kafire münafığa verilmez, herkes anlayamaz, anlamak için ileri düzeyde bilgili olmak gerekir, Mevlütlerde, cenazelerde okunur. Ölülerin arkasında okunur. Anlamını okumadan bilmek fazilettir. Anlamak için okuyanlar sapıtırlar. Bu özlerdeki düşünceler ile aramıza girmiştir. Atalar dini. Artık bu noktadan sonra ayetleri anlamamız mümkün olmaz. Bu kültürün arkasında. Korkarız zaten, okumaktan korkarız. Ben 70'li yıllarda ilk meal okuyup da Arkadaşlarına meal okuyun dediğin zaman bana söylenen şey sen kafir oldun bitti. Sen sapıttın. Şükür o günden bugüne kadar çok şey atlattık ama öyle demişlerdi yani atalarımız. Zaten Kur'an anlamak, ona göre hayat yaşamak olgusu yoktur. Böyle bir dert yoktur. Mezhetçilik, tarikatçılık, cemaatçılık olgularının temelinde insanları Kur'an'dan uzaklaştırma olgusu vardır. Çünkü Kur'an'dan uzaklaştırdıkça mezhepçilik oturur, Kur'an'dan uzaklaştıkça tarikatçılık oturur, Kur'an'dan uzaklaştıkça cemaatçilik oturur. İnsanlar ne kadar Kur'an okumaya başlarsa mezheplerden, tarikatlardan, cemaatlerden uzaklaşır. Bunu biliyorlar, bilmez olurlar mı? Bunları oluşturanların hepsi hin oğlu hin. Öyle akıllar, öyle zekiller ki aklınız durun ayetleri okuyan insanların kendilerini dinlemeyeceğini, ayetleri okuyan insanların kendilerini takip etmeyeceğini, kurdukları çıkar düzenlerinin, mezhepçilik çıkar düzenlerinin, tarikatçılık çıkar düzenlerinin, cemaatçilik çıkar düzenlerinin yeksan olacağını biliyorlar. Anlıyorlar. Onun için Kur'an okumaktan korkutuyorlar, ayetleri okumaktan korkutuyorlar, onu kutsallaştırıyorlar, öpüyorlar, öpüyorlar, bir yerlere koyuyorlar ama insanların ellerine vermiyorlar. İnsanlara okutmuyorlar. Çünkü o zaman Dünyada kurdukları, dünye oluşturdukları imparatorluklar yıkılır. İnsanlar Kur'an'dan uzaklaştıkça Allah ile aralarına başka varlıkları, başka düşünceleri sokar. Mezhepçileri sokar, tarikatçıları sokar, cemaatçileri sokar. Ama ayetleri okumaya başladığı zaman Allah ile arasına hiçbir şey sokmaz. Allah ile arasına hiçbir şey sokmazken, ayetlerle arasına da hiçbir şey sokmaz hale Belki ilk zamanlar o atasından geldiği, atalarından geldiği, ailesinden geldiği o atalar dini biraz fren yaptırsa da, biraz engellese de, yavaş yavaş, yavaş yavaş paldır küldür yıkılır gider. Allah'ın yardımı düşüncesi yerine, evliyaların, erenlerin, alimlerin yardımı düşüncesi, insanların Allah ile aralarına yardım edecekleri sokmaktır. Allah'ın erişilmezliğine, Allah'ın erişilmezliğine dayanan bu tür Düşünceler nedeniyle insanlar ile Allah arasında başkaları girmiştir. Önce onlar ne yapar? Allah erişilmezdir. Sen kimsin ki Allah'a, Allah'la direkt temas kurabileceksin? Sen kimsin ki Allah'ın ayetleriyle direkt temas kurabileceksin? Sen kimsin ki direkt Allah'tan yardım isteyeceksin? Sen Allah'a erişemezsin. Eee ne yapalım o zaman? Senin adına Allah'tan yardım isteyecekler koyacak. Sen onlardan isteyeceksin, onlar da senin için Allah'tan yardım isteyecekler. Onlar insanın Allah'a yakın olmasına engel olurlar. Onlar öncelikle kendilerine yakın olmayı öne çıkararak insanlara Allah'ı unuttururlar. Ayetler Allah'ın yardımından söz ettiğinde onlar koskoca Allah bize yardım etmez. Bize Allah'ın dostları yardım eder derler. Allah'ın dostları dedikleri alim, evliya, eden olarak iddia ettikleridir. Belki de alim, evliya, eren iddia ettiklerinin bunlardan haberi bile yoktur. İşte bir sürü isim kullandılar. Belki onların hiçbirisinin haberi yok. Mesela mezhepçilerin durumundan, tutumundan, tavrından belki İmam-ı hiç haberi yok. Onlardan biri. Belki ahiretteki hesap günü alim, eren, evliya olduğu iddia edilenler insanlardan hak talep edecekler. Rabbin huzurunda, ''Ya Rabbi bizim bunlardan haberimiz yok.'' Biz onların düşüncelerinden uzağız diyeceklerdir. Ama Müslümanlar bu noktadan hiç bu konuları düşünmezler. Bu anlamda ayetler olsa bile onları dinlemezler. Ayetlere karşı kör, sağır kesinirler. Çünkü bu durumdan pay çıkaran çıkarcılar tepelerindedir. Dünya birleşmişlerdir. Onları da kendilerine göre dünya birleştirirler. Böylece yanlış yardım kavramı ayetlerle Müslümanlar arasında engel olur. İslam'ı dünyaya hakim kılmak, Allah'ın yardımıyla ilgili ayetlerin anlamını dünyaya açıklamak, Müslümanların anlayışlarını bu noktadan düzeltmektir. Şefaat karamı da aynı şekildedir. Allah'ın ayetlerinde şefaat yalnız Allah'a aittir dese de Müslümanların atalarından öğrendikleri şefaat anlayışı gereği ayete inanmazlar. Bu ayete inanmazlar ama derler hemen. Şefaat yalnız Allah'a aittir ama derler, başlarlar, başlarlar, başka şeyler söylemeye. Şefaat konusunda araya Resulü, alimleri, evliyaları, erenleri sokarlar. Halbuki Allah'ın şefaatiyle ilgili gönderdiği ayetler, tutbeles Arapların, Yahudilerin, Hristiyanların düşünceleri Ayetler indirilirken Müslümanların şefaatle ilgili hiçbir kaygıları, hiçbir sorunları yoktur o gün. Resulullah'ın arkadaşlarının yani sahabelerin Şefaatle ilgili bir problemleri yoktur. O dar ayetlerin ışığında putperestleri, Yahudileri, Hristiyanları yanlış şefaat anlayışlarından dolayı uyarmak için bu ayetleri okurlar. Ama bir müddet sonra aynı Yahudiler gibi, aynı Hristiyanlar gibi, aynı putperestler gibi Müslümanların anlayışlarına da oluşan atalar dini içerisinde Müslümanlık adına, İslam adına Hristiyanların şefaat anlayışı, Yahudilerin şefaat anlayışı, Kutperestlerin şefaat anlayışı sokulmuştur ve adına Müslümanlık denilmiştir. Peki, Müslümanların anlayışına şefaat anlayışını için girer veya toplumların anlayışına şefaat anlayışını için girer. için girer? Dünyada yaptıklarının, dünyevileşmek adına yaptıklarının Allah katında kabul edilmesi için araya dünyadan varlıklar sokulur. Dünyevilik varlıklar sokulur. Amaç olur. Hep beraber yaptık ve meşhur bir söz üretilir. Ben ne yaptıysam onların dediğini yaptım. Bir günah varsa onların boyuna ben mahzumum anlayışı sokuyor. Onlar da öyledir. Yani bir ben bunu diyorum bak bu doğrudur bunu yap. Eğer bir suçu günahı varsa bana ait. Sen kim oluyorsun ya? İnsanların günahlarını yükleniyorsun ki sen kimsin? Tabii bunu derken bir çıkar sağlayarak söylüyordum. Şefaat anlayışlarını insanlara söylerken bu doğrudur. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kötülükte işleyebilirsiniz, fırsızlıkta yapabilirsiniz, haram da yiyebilirsiniz, her şeyi yiyebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ama bunlara inanırsanız bunlar sizin Allah katında çıkan günahlarınızı, kötülüklerinizi siler, Allah'a ne yaparlar? Affettirirler. Onların Allah katında affettirme yetkisi vardır. Böyle bir anlayış dünyevileşmenin uzantısıdır. Önce Mekkeli putperestler, sonra Yahudiler, Hristiyanlar şefaatle ilgili aykırı düşüncelere sahip olmuşlardır dünya birleşerek. Ne yazık ki Yahudilerin, Hristiyanların, putperestlerin şefaatle ilgili düşünceleri bugün Müslümanların düşünceleri haline gelmiştir. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak, şefaatin yalnız Allah'ta olduğuna inanmaktır. Bunun dışındaki inançlar dünya birleşmekten başka bir şey değildir. Ayetlerin orijinalinde mucize kelimesi geçmemesine rağmen tefsirlere, mehallere... Müslümanların kültürüne mucize anlayışının sokulması, Müslümanların İsrailiyet kültürünün etkisinde kalmasındanmış. Ne yazık ki Müslümanlar, Yahudilerin, Hristiyanın ürettiği fantastik mucize hikayelerinden etkilenmişlerdir. Etkileşimle hem Resul hakkında mucize uydurmuşlar, hem de geçmiş Resullerin hikayelerini mucizevi olaylarla açıklamaya çalışmışlardır. Şurası muhakkak ki, Allah hiçbir Resulüne mucize gösterme yetkisi vermemiştir. Allah'ın bütün rasullerine gönderdiği ayetler mucizedir. Hani biz bazı Müslümanlar şöyle inanır. Derler ki, Hazreti Peygamber'in mucizesi yok. Bizim Peygamberimizin mucizesi yok. Bizim Peygamberimizin mucizesi Kur'an'dır. E İsa'nın var mı? Var tabii. Musa'nın var mı? Var tabii. Lut'un var mı? Var tabii. Nuh'un var mı? Var tabii. Böyle bir şey yok. Bütün peygamberler aynı konumdadır. Gönderilen ayetler mucizedir. Hiçbirisinin mucizesi yoktur insan olarak. Tıpkı Kur'an'ın kendisinin mucize oluşu gibi Davuda verilen Zebur mucizedir. Musa'ya verilen Tevrat mucizedir. İsa'ya verilen İncil mucizedir. Ne Davud'un ne Musa'nın ne İsa'nın mucizesi yoktur. Kur'an'da geçen bazı ayetler, bazı sembolik anlatımlar İsrailiyet kültürünün etkisiyle fantastik mucize anlatımlarına dönüştürülmüştür. Mesela günümüzde de büyük felaketler oluyor. Şöyle bakın etrafınıza. Ancak dünyada iletişim araçları geliştiği ve dünya küçüldüğü için insanlar dünyadaki birçok olayı artık bilimsel olarak açıklayabildikleri için kimse olaylara mucize gözüyle bakmıyor. Büyük sel felaketleri, yanardağ patlamaları, yerleşim yerlerini yerle bir eden artık bir daha insanlığın yaşamayacağı hale getiren depremler, tsunami'ler, hortumlar bilimsel olarak açıklanırken hatta oluşumdan önce oluşum anında takip edilirken eldeki teknolojik imkanlarla etkileri azaltılmaya çalışılırken geçmişte bütün bunlar mucizevi olaylar olarak anlatılıyor fantastik olarak. Ama ayetlerde değil. Ayetlerde müze geçmiş zaten. Geçmiş dini hikayelerde bunlar mucizevi olay olarak anlatılır. Allah geçmiş kavimlerden örnek verirken doğal olaylardan söz ediyor. Ayetlerde mucize kelimesi geçmezken bunlar tesirlere, meallere mucize olarak geçiyor. İsrailiyat geçmişte olan bu tür olayları mucize olarak anlatıyor. Halbuki birçok olay bugün geçmişteki olaylardan daha büyük oluyor. Bugün dünya üzerinde dün olmayan birçok göl, nehir, kanal oluşturulmuştur. Yani işte Süveyş kanalı yoktu, Panama kanalı yok. Yapılan barajlarla birçok bölge sular altında kalmıştır. Dün depremlerle yanardağ patlamalarıyla oluşan bu tür olgulara bugün insan eli de değmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Fırat ve Dicle üzerine birçok baraj yaparken en büyük sorunu Suriye ve Irak'la yaşamıştır. Suriye ve Irak devletleri o günlerde karşı çıkmışlardır ve su savaşına dönmüştür. Çünkü iki tehlike vardır. Barajlarda su topladığın zaman Suriye'nin ve de Irak'ın suyunu kesersin veya bir savaş anında, barajlara anında bir salarsın, büyük bir sel felaketine sebep olursun. Barajlar hem kuraklığı hem de sel felaketlerini getirebilir. Baraj patlamaları, barajların aşırı boşaltması nelere getiriyor? Devletler bunları önüne koyduğu zaman, ha bunlar baraj yapıyor. Bu barajlarla bizi kuraklığa mahkum edecekler. Veya bunlar baraj yapıyor, barajlara suyu dolduracaklar, Eşi zehirleyip bir savaş anında bütün o zehirli suyu sel felaketi halinde ülkelerimize yağdıracaklar, gönderecekler. Bunların hesapları yapılıyor. İnsan teknolojik gücü orantısında yeryüzünün görünümünü değiştiriyor. Yaşanacak yerleri yaşanmaz, yaşanmayacak yerleri yaşanır hale getiriyor. Bunları görmeyen, anlamayan bir toplum bütün değişiklikleri mucize olarak yorumlayabilir. Ütekim Allah ayetlerinde bunlardan bahsediyor. Ve bunları hayatın, sünnetullahın, dünyadaki yaşam şartlarının bir delili olarak görünüyor. Güvenmeyin, sizi kuraklıklarla deneriz. Başınıza felaketler yağabilir. İslam'ın yeryüzünde hakim kılınması, mucize anlayışını Allah'ın ayetlerine göre anlamayı sağlamak. Geçmiş kültürlerden gelen, yalan üzerine kurulmuş, fantastik olaylarla süslenmiş bütün mucizevi anlayışları, Müslümanların kültüründen, insanların kültüründen silip atmaktır. İslam'ın yeryüzünde hakimiyeti, insanlığın yeniden diriltilmesidir. İnsanlık dediğimiz zaman, günümüz Müslümanlarının aklına hemen hümanizm geliyor. Halbuki, hümanizmin insanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Hümanizm, temelde insanın kutsallaştırılması, tanrılaştırılması demektir. İnsanlık ise, yaratılmış olan insanın insani tutumlarından ibarettir. Allah'ın yarattığı bir insan var. O insanın insani tutumları var. İnsanlık bu insani tutumların öne çıkarılmasıdır. Bundan önceki bölümlerde Allah'ın üç temel kural ile din gönderdiğinden söz etmiştik. Bunlar insanın yapması gerekenler yani farzlar, insanların yapmaması gerekenler yani haramlar, insanlara Kimsenin hüküm koyamayacağı serbestler yani helaller. Üç kuralda toplanan din kurallarının dışında insan özgürdür. Yaşamında karşılaştığı bütün konularda, üç kural dışına çıkan her konuda istediği hükmü verebilir. İnsanın buradaki özgürlüğüyle, helallerle Allah'ın belirttiği özgürlük farklıdır. Helalleri yaşarken de insan özgürdür. Ancak Allah'ın helal olarak belirttiği konularda insanlar, Farklı hüküm koyamaz. İnsanların özgür bırakıldığı, hüküm vermekte serbest olduğu alanlarda insanlar istediği hüküm verebilir. Mesela helalı haram koyamaz. Yani Allah bana serbest kıldı ama benim canım istemiyor, ben bunu kendime haram edeyim diyemez. Ama Allah'ın hüküm vermediği bir konuyu hükmetmediği bir konu üzerinde insanın özgürce hüküm verebileceği konuda insan isterse kendine ben bunu yapmayacağım veya ben bunu yapacağım diyebilir. İnsanların yaşamı Allah'ın kuralları ile bu kurallara ters olmayan insanların ürettiği kurallardan oluşur. İnsanların kurallarıyla oluşan yaşam biçimine gelenek, örf, adet denilmiştir. Bu noktada İslam'ın hakim kılınması demek haram, helal, farz hükmünün dışında insanların karşılaştığı olaylara özgürce hüküm verilmesinin sağlanmasıdır. Tabi tek bir kuralı vardır. İnsanların verdiği hükümlerin dinden sayılmaması ve insanların verdiği hükümlerin diğer insanlara dayatılmamasıdır. İnsanların üretimleriyle yaşanan adetlerin, örflerin, geleneklerin Allah'ın ayetlerine ters düşmedikçe serbestçe yaşanabilir olmasını sağlamaktır. Her insan, her toplum Allah'ın ayetlerine ters düşmeyen adetlerini, örflerini, geleneklerini Özgürce yaşamakla özgürdür. Niçin? Çünkü bunlar o insanların insani değerlerinden üretilen kültürlerdir. Allah'ın ayetlerine ters düşmüyorsa, o zaman demek ki ortada zulüm de yoktur, inkar da yoktur, isyan da yoktur. İnsanın zulüm dışında, inkar dışında, isyan dışında ürettiği her şey insanidir. Buna insanlığın değerleridir. Müslümanların kültürüne baktığımızda Arap kökenli Müslümanlar Arapların geleneklerini, örflerini, adetlerini İslam olarak algılamış başka toplumlara da yapmışlardır. Kılığından, kıyafetinden, yaşam biçiminden tutun da hayat algılarına kadar Arapların algıları, yaşam biçimleri İslam olarak lanse edilmiştir. İslam'ın dünyaya hakim kılınması Araplara ait yaşam biçiminin algılarının İslam olmadığının belirlenmesi, her toplumun kendine özgür yaşam biçimlerinin algılarının ayetlere ters düşmedikçe özgürce yaşanabilir kılınmasından ibarettir. Çünkü toplumların ürettiği tüm değerler ayetlere ters düşmedikçe insaniyidir. İnsani olanlar ayetlere ters düşmedikçe Allah tarafından red edilmemiştir. Dünyadaki insanlık kendine özgü olarak ayetlere ters düşmeyen birçok güzel şeyler üretmiştir. Bunlardan istifade etmek, insanların ürettikleriyle yaşamalarını sağlamak önceliktir. 70'li yıllarda kitapçılık yaparken Ertuğrul Düzdağ'ın Dünden Yarına isimli bir kitabı çıkmıştı. Belki piyasada hala vardır veya yeni baskılık yapılmıştır. Ertuğrul Düzdağ yazarı dünden yarına. Kitabının ana fikri, dünden yarına diye başlık altında topladığı şey, birçok değerli fikir adamının, ilim adamının, alimin, siyasetçinin harika sözlerini veya harika anlarını, insanlığa tavsiyelerini tarihin geçmişinden, gününden yerine aktaran bir derleme yapmış. Çok güzel bir kitap. Bulabilirseniz okumanızı özellikle tavsiye ederim. Yani, bütün dünyanın kültürlerinden çok güzel örnekler sunmuş. Orada Mao'nun gençliğe öğütleri vardı. Kitabın bir bölümünde. Mao'nun gençliğe öğütleri. Ben kitap öğütünde çalışırken genelde Müslümanlara ait kitapları sattığımız için işte vaizler gelirdi kitap öğütlerine sürekli. İmumatif öğrencileri, öğretmenleri gelirdi. Müslümanlar sık sık uğrarlardı. Ve hoş sohbetler olurdu. Ben de bizarası o zaman gençtim. 23 yaşlarında, 24 yaşlarındaydım. Biraz da muziptim, sözün meclisten dışarı. Kitabı okuyorum, Mao'nun gençliği öğütlerini okudum ve başladım muziklik yapmaya. İşte Müslümanlar geldiği zaman, işte vaizler olsun, hocalar olsun geldiği zaman veya bugün İslami hassasiyetli olan insanlar geldiği zaman, size bir şey okuyacağım derdim. Bakalım ne diyeceksiniz? Açardım, Man'ın gençle öğütlerini okurdum ama Man'ın gençliğe öğütleri demezdim. Başlığı söylemezdim. O gençliğe öğütlerini tek tek madde madde okurdum. Sorardım, sizce bu ne? Nereden alınmış olabilir bu? Hilafsız her sorduğum kişi bu ancak Allah Resulü'nün hadisleridir dediler. İşlerinden bazıları ayettir falan dedi ama genelde hadis bunlar dedi. Man'ın o gençliğe hitabesini Resulullah'ın gençliğe öğütleri gibi algılamışlardı. Onlara sözlerin kime ait olduğunu gösterdiğimde herkes şaşırmıştı. Bundan şunu söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi fikir olursa olsun, hangi duyguda, düşüncede olursa olsun, hangi ideolojide olursa olsun, hangi dinde olursa olsun düşünen, aklı selim, duygulu insanların güzel, temiz düşünceleri vardır. Yaşamlarında güzellikler vardır. Özellikle saygıya, sevgiye, paylaşıma dair değerleri vardır. Mesela Gandhi'nin elbisesini çıkarıp Hintli kardeşlerinin yanına inmesi ve Hindistan'a gelip bir devrim başlatması mükemmel bir olaydır. İnsanlığa örnek bir olaydır. İneğe tapıyor adam. Ama ne yapmıştır? Soylu bir ailenin çocuğudur. Hindistan'a İngilizler egemendir. Soylu ailenin çocuğu olarak İngiltere'ye okumaya gönderilmiştir. Orada hukuk tahsil etmiştir. İngiliz hukukunu öğrenmiştir. İngiliz kraliyeti tarafından Güney Afrika'ya avukat olarak gönderilmiştir. Uzun dönem orada avukatlık yapmıştır. Sonra tekrar İngiltere'ye gelmiştir. Ve bir gün Hindistan'a gitmek üzere gemiye biner hayatındaki şeye. Ünlü bir avukattır artık İngiltere'de. Tabi İngiliz'in soyları arasındadır. Avukattır, İngiliz hukukunu okumuştur. Değerlidir. İngiliz Krallığından Emirle Güney Amerika'ya gitmiştir. Oralarda görevler yapmıştır. Geminin güvertesinde o kaptan ve değerli zavvalarla böyle dolaşırken, bir ara aşağı gözleri takılır ve aşağıda hayvanlar vardır geminin orta kısmında ve hayvanların arasında insanlar vardır. Beraber kalıyorlardır. Şaşırır, sorar kaptana bunlar ne hayvanlarla beraber? Bu insanlar orada ne arıyor der. Kaptan gayri ihtiyarı, onlar Hintli efendim der. Ne demek Hintli? Ben de Hintliyim der. Olur mu efendim, haşa, siz Hintli değilsiniz. Siz bir asıl zadesiniz der. Hayır ben Hintliyim. Benim İngiltere'de okumam, bir asıl zade çocuğu olmam ve de sizin aranızda bulunmam, benim Hintliliği değil, Hintliliğimi değiştirmez der. Okuduğu hukuk, hukuk değerleri, İngilizlerin kendi namına ürettikleri, kendi özgürlüklerini, bireysel özgürlükler için ürettiği o tüm insani kavramlar beyninde vardır zaten ama bu kavramların Hintlilere layık görülmediğini anlar. Ben Hintliyim der, odasına gider, bir Hintli elbisesi ister, giyer elbiseyi çıkarır bütün İngilizlerin o soylu elbiselerini, aşağıya iner Hindistan'a, o da Hintli kardeşleriyle beraber o... Hayvanların arasında gelir ve Hindistan'a geldiği zaman devrim başlatır. O zaten düzeni anlamıştır yani. Nasıl bir devrim? İngilizler Hindistan'a hakimdir, Hintliler İngilizlere çalışır, İngilizler gelir kendi getirdikleri malları satarlar Hintlilere, Hintlilerin ürettiklerini alırlar ve böylece sömür düzenlerini çalıştırırlar. Pasif direniş dedikleri bir öz geliştirir. İngilizlere çalışmayın, İngilizlere satmayın, İngilizlerden almayın. Bitti. Onun bütün mevkilerini, makamlarını, İngilizlerin ona giydirdikleri elbiseleri, verdikleri ünvanları kendileri için terk ettiğini gören Hintliler, onun soylu bir aileden geldiği halde o soyluluk kavramlarını terk ederek Hintlilerin, fakir halkın yanında bulunmasını gören Hintliler, büyük bir sevgiyle karşılar, onun sözlerine dikkat etmeye başlarlar. O demektedir. İngilizlerden almayın, almazlar. İngilizlere satmayın, satmazlar. İngilizlere çalışmayın, çalışmazlar. Böylece İngiliz İmparatorluğu alamaz, satamaz, çalıştıramaz, defolur gider. Çok basittir bakın, üç kural. Ne vardır burada? Bir insanın dünyadaki bütün makamlarını, bütün mevkilerini, bütün elbiselerini soyup halkın arasına girmesi vardır. İnsanların arasına girmesi vardır. İnsanların arasından kendisini soyutlayıp yükselten, insanların tepesine çıkaran bütün mevkileri, makamları, dünyevilik olguları terk etmesi vardır. Buda'nın hikayesine bakın aynıdır. Resulullah'ın hikayesine bakın aynıdır. Değişmez. Resul ve arkadaşları da bütün zenginliklerini Mekke'de bırakıp Medine'ye geldiler çıplak ayaklarla. İslam güzel olan, saygıya, sevgiye, paylaşıma ait değerleri reddetmez. Yeter ki ayetlerin özüne aykırı olmasın. Reddetmediği gibi bu değerlerin yaratılmasını tavsiye eder. Zira Allah hep iyiden, hep güzelden yanılır. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak insanlığın yaratılış üzerine tekrar diriltilmesidir. İnsanlar dünyevi arzularıyla, yanılgılarıyla, bencil duygularıyla yaratılış üzerine yürüyen saf, temiz insanlığı kirletmişlerdir. Müslümanlara düşen görev, yaratıcının yarattığı İnsanın yaratılmış olarak bilinmesini sağlamak. Allah onun için Adem'den ta Resulullah'a kadar gelen bir insanlık hikayesini özleriyle anlatıyor. Sünnetullah'a anlatılıyor. O süreç içerisinde insanların yaratılışını unutarak ne hale geldiklerini Firavun örnekleriyle, Nemrut örnekleriyle ve sapkın kavimler örnekleriyle anlatıyor. Yaratılışını unutmayan insanların da mümin örnekleriyle, Allah'a kul olma özellikleriyle o tarihi süreç içinde anlatıyor. Onun için Müslümanlara düşen görev, yaratanın, yaratıcı, insanın yaratılmış olarak bilinmesini sağlamaktır. Bu anlayışın önüne geçen anlayışlara doğru eleştiriler, doğru sorgulamalar göndererek insanlık üzerindeki etkilerini gidermektir. İnsanlık üzerindeki etkilerini gidermektir. İnsanlar üzerine çıkmış, tepelerine binmiş insanların bütün anlayışlarını, bütün yorumlarını, bütün telakkilerini ortadan kaldırmak İslam'ı yeryüzüne hakim kılmaktır. İnşallah Müslümanlar olarak İslam'ı düşüncelerimize, hayatımıza hakim kılıp yeryüzünde yaşanır hale getirmeye çalışınız. Ancak bunu yaparsak Allah ile aramıza kimse giremez... Allah'ın ayetlerini anlamada aramıza hiçbir şey engel olamaz. Evet arkadaşlar Bugün bugünkü sohbet burada bitti. Bundan sonra iki bölümlerde artık farklı konulara gireceğiz. Önümüzdeki hafta Resulullah'ın konumu ve sünnet kavramının temelleri üzerine bir inceleme, bir irdeleme yapacağız inşallah. Ondan sonra da yavaş yavaş Medine'de gelen hükümler bölümüne gireceğiz. Öbürce Medine'yi, Medine'nin özelliklerini anlatmaya çalışacağız inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.